modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar saatin sonuna daha geldik sevgili dinleyiciler vallahi modern sabahlar devam ediyor. 8.55 saat saatimiz 22 Nisan 2015 çarşamba sabahındayız şu gibi fişek gibi bir havayla sizlerle beraber sevgili dinleyicilerimizle beraber çok değerli konuklarımızda stüdyomuzda günaydın Oktay Bey Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ne oldu Fahri sana? Ya ne bileyim böyle şey diye devam edelim diye istedim. Sanki hep program devam ediyormuş da öyle bir böyle saat sonu anonsu yapıyormuş gibicesine böyle bir davranmak istedi Bünyem. Çok güzel olmuş. Teşekkür ee, ediyorum. Çok güzel olmuş. Maşallah Hakikaten... çok enerjist gördüm sizi. Ben çok enerjistim. Ee, biraz e, kulaklığımın sesini kısayım. Çünkü sesin çok şey geliyor falan. Benim mi? fazla geliyor? fazla enerjik. Fazla enerjikse e, hemen patlangaçlı, ben biraz adım. patlangaçlı geliyor. Hemen kapattım. Çetinemreçli e, Kazalar Kazalar Çetinemeş Caddesi'nde tabii ki. Çetin e, caddesi kazalar dediniz. Kazalar oralarda. Çetinemreç ne zaman cadde oldu? Biz onu bulvar olarak bırakmıştık, caddeye döndermişler Çetinemreç Ankara eski Ankara değil. Caddesi. Doğru evet ya. <gülüyor> Onu ayrı ayrı söyleyince anlaşılmıyor. Evet lütfen. Bulvar, bulvar onun yani bir üst level'da olan bulvardan lütfen caddeye indirgemeyelim. Indirgemeyelim diyoruz ve aman dikkat diyoruz. vaktimiz olmadığı için uzatamıyoruz. Sevgili dinleyiciler fark etmişsinizdir. Ee, onun dışında, Nasıl? Ankara trafiğinden biraz bahseder misiniz? Çetinem o dışında. Çetinemec e, bulvarı dışında Ankara trafiği. Valla herkes birbirinden yol çalmaya çalışıyor. Öyle bir hava Lütfen var. Lütfen birbirinizin yolunu çalmayınız. Trafikteki dinleyicilerimize sesleniyoruz. Çalmayınız. Birbirinizin yolunu çalarak bir yere varamazsınız. Belki bir anlık size bir rahatlık sağlar. Ama çalınmış mal sonuçta helal mal değildir. Değil mi Oktay Bey? Tabii. Pek çok kişi e, yolunu... Çaldıran pek çok kişi dönsün diye geri bekliyor zaten. Daha doğrusu bekliyor. Geri dönsün diye gelsin bana dönsün diye. Çünkü o yol zaten benimdi. Evet. Ee, maalesef, bir de ispatlamaya maalesef, çalışıyor. Maalesef. Bugün bu noktalara geldik. Birlik ve beraberliği en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Nasıl oldu acaba? Nasıl yani, bu noktaya geldik Oktay? Nasıl o noktaya? Gözünün içine baka baka baka. Öylesi daha zevkli oluyor. Gözünün içine baka baka yapması daha zevkli Herhangi oluyor. Herhangi bir sinir ifadesi de yok. Yok. Yani böyle... Ya, sinir derken duygu, duygudan bahsediyorum Anladım Bir duygu ifadesi de yok çalan kişi. İhsani bir değer yok diyorsunuz ya Kafasını öte tarafa çeviriyor Ya işte bakıyor başka bir ya Yanındakiyle konuşuyor Neler yapıyorlar neler yapıyorlar Öyle diyoruz. Ee, bu arada Ankara'ya şey geliyormuş. Ee, dinozor heykeli. Haberin var mı senin onun? Evet tabii canım. Otorobot kalkıyor, yerine dinozor geliyor. Aa ben hiç bilmiyordum onu. Tabii. Aa, otorobota doyduk. Yani o şey sağladı bize. Benim sesim ne tuhaf ya böyle? Ha şimdi iyi geliyor. Şimdi e, otorobottan Heh. Ankara'mız şey oldu. Ne oldu? Sıkıldı mı? Randıma çabuk sıkılıyoruz. Hemen tüketiyoruz. Tam o, oraya mı gelecekmiş? Otorobotu kaldırıyoruz. Onun yerine dinozor geliyor. Valla fantastik bir şehir Ankara ya. Hakikaten böyle Disneyland falan diyorlar da bence Ankara yeni Disneyland. Gerçekten Başlı başına diyorsun değil mi? Her bir köşesinde bir eğlence, her bir noktasında bir değişiklik, bir sürpriz. Bir sabah kalkıyorsun otorobot, bir sabah kalkıyorsun dinozor, bir sabah kalkıyorsun kedi. Yani ne bileyim hayvansever bir şehir olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Çünkü Ankara'nın hayvanları meşhur Ankara'nın. Keçisi, Keçisi Ankara'nın tavşanın, tavşan. Dışarıda iki e. tane minik köpeğimiz var. E yavru, sonra... yeni dünyaya gelmiş. Bence Ankara'nın köpeği de minik. Yavru e. köpeği de meşhur. Meşhur. Ondan sonra e, bir taraftan bir bakıyoruz da e, işte kedisi derken Ankara'nın dinozoru. Git bundan bir milyon yıl önce Ankara'da şöyle bir gezmeye çalış. Çetinem için olduğu bulvarda vesairede. Neylerle karşılaşacağımızı hepimiz işte dinozorlar, T-rexler falanlar filanlar derken. Orman çiftliğinde, ee, orman çiftliği kavşağına yerleştirilen otorobot heykellerine ilişkin olarak. İki. Birden fazla mı bu heykeller? iki tane tabii bir tane daha hazırdı. Aa, ben bir tane biliyorum o. Yani bir tanesini diktiler bir tanesi de diki, dikilmek üzere hazırdı. Transformers. Robotu oraya sembol diye ee, sabit koymadık. İyi işte. çekmek için koyduk. Bir trilyon para harcasak Ankara Park'ın reklamını bu şekilde yaptıramazdık. Oraya normalde 40 metrelik dinozor ekili koyacaktık. İleriki günlerde belki koyabiliriz diye açıklama gelmiş. Hmm. İyi. Yani belki ee, mi? Başkandan. da. Ay belkiyse ben belkiyle olmaz ki ya. Ben çok heyecanla bekliyorum ya dinozoru. Yani bunu, bu robot kurtaran... ekil topu kurtaran dinozor heykeli o da güzel olabilirdi. Şeydeki mi? Havaalanına giderken kaleci gibi mi? Kaleci gibi orada yine ama yani böyle disiplinler arası dediğimiz ama birbirine geçmiş. Ama şey ya var da mı? Alt geçit olması lazım. Seymen oynayan e, dinozor heykeli. Hayır alt geçit olması lazım ortada. Alt geçit tabii. Yani çünkü uçması Kale, için. Evet. Kaleci mi? Yani. Nasıl mesela tebessüm şehri onun için dünyada tek doğru yer. Anladım. Okey. Bir, o, bir orada var bir de okay. Almanya'da var. Almanya'da. Almanya'da Gersenkirşen'de değil Gersen mi? Gersenkirşen'de e, yine havaalanı yolunda. Biliyorsun evet orada. Orada da Oliver, Oliver Kahn uçu. Evet. Orada e, var. Şeye giderken bıçak fabrikasına giderken çünkü biliyorsun Gersenkirşen'in bıçak fabrikası meşhurdur. Solingen diye biliyorum ben. E, Gersenkirşen'de tabii esas. Gersen Kişen'de Kişen'de de, de mi var? Tabii Solingen, Gersenkirşen hep bunlar sevdiğimiz kardeş şehirlerimiz. Zaten 3 yer var dünya üzerinde. Bıçak deyince duran. Gersen Kirşen, Solingen, Erzurum Sol ve Hayriyan. durum şey, Bıçakla dadaşlık olmaz. Trabzon. Hayır o kullanılma açısından. Ha kullanılma. Üretim açısından sürmene. hani Sürmene'de de imalathanemiz mevcuttur. Sürmene'de de imal Bir şey diyeceğim bu eğer heykel kalkacaksa gidelim bir bakalım. Onları ne yapıyorlar? Eski heykelleri biz alalım. Alak mı? Eski heykellerin durduğu yer galiba bu şeyde çevre yolundan Tebesüm şehirlerine çıkarken... Heykel parkı var biliyorsun. Orada bir tane gülüver var ya... Gülüver. Onun yanına koyuyoruz. Gülüver deyince sanki böyle şey gibi... Gülüver diye dersek daha böyle... Gülüver, gülüver heykeli. Gulliver beni andı valla. Hmm. Ciğerlerimiz kök köl. köl. Oktay Bey teşekkür ediyoruz Ankara'mızla ilgili. Turist akacak onu bir tamamlayamadım. Turist ha. akacak ya mesela nasıl kapılara geldiler. Evet. Saatlere geldiler. Evet. Ankara'da biliyorsun turizm şey oldu. Evet şehri oldu yani. O, tür, o kapılar falan niye yapıldı zannediyorsun Turist sen? Turist için. Sen, sen sanıyorsun ki ben girerken. Yok canım, bana bir şey değişiklik bir olmaz. Bir şey olsun Ankara'ya girdiğim belli olsun. Hayır. Hayır yurt dışından pek çok turisti Ankara'ya çekmek için. Çünkü dünyada beş kapısı olan başka şehir yok bildiğim kadarıyla. Saatler de öyle. Gelip Bu kadar saat, saat olan. Saatlerini ayarlayacaktı. Altında üstünde fotoğraf çektirecekti. Bence orada hepsi Ankara, sa zaten. Ankara saatine göre. Belki Ankara'ya yeni Grimwich yapmak lazım. Belki öyle bir şey yapmak lazım. Herkes burayı baz alarak hareket etsin. Ya da böyle her noktada. Onun için nokta biraz geç, kal geç kalınmış her, olabilir. Her şehrin saati şey olsun atıyorum. Mesela Buda Peşte'nin saati olsun bir yerde. Evet. Mesela Buda ve Peşte diye ikiye de ayırabiliriz. Ayrı iki tane yerde saat. New York saati, Tokyo saati. New York'u biliyorsun. New York'un dediğimiz... York bir tarafı bu da, bir tarafı Peştedir. Çok zor ya, çok zor. Valla şehircilik, belediyecilik çok zor zanaatlar. Ben e, müsaade edersen Oktay, bu saati bitirdiğimiz şu şekilde ilan e, hayvanlar ediyorum. Hayvanlar Alemi dosyasını ne zaman açacağız? Hemen akabinde bekle. 10 saniye beklersen açacağım. 10 saniye mi? Tabii. Tam 9.6 saniye sonra tekrar buradayız sevgili dinleyiciler. 103.1 Radyo Oti Hayatının sesini aç Devam devam Devam geldik mi? Devam geldik Bitti mi 9.6 saniye? 9.6 saniye zaten basketbolda da gayet uzun bir süre Bana daha uzun bir süre gibi gelmişti Aynen abi ee, doğada demokrasi kavramını açıyoruz bugün Aa. eğer izin verirsen. Lütfen bir kere şunu doğru kullanmayı öğrenelim Oktay. Pardon doğada demokrasi. Hayır. Yine mi yanlış kullandın Yanlış vurgu Türkçemizin ya. elastik yapısı doğada demokrasi. Ay hep karıştırıyorum onları hep. doğada mı uzuyordu demokraside mi uzuyordu diye. Demokrasi uzar sonuna gelen i ki demokrasiyi uzatır. Mesela demokrat denir, demokrasi diye Ha demokrat denmez değil mi? Hayır, demokrat diye okunur. Demokrat. Mesela siz nasıl, nasıl birisini, Oktay Bey'i nasıl bilirsiniz? Demokrat biliriz efendim. Ekonomide de mi ondan oradaki iyi inceltiyor? Tabii. Ekonomi oluyor? Tabii. Normalde mesela. Mesela ekono ekonoma olsa mesela hiç incelmez değil hiç mi? Hiç Ekonomat mesela. Evet. Mesela böyle küçük bankomatlar gibi koyuyorsunuz, ekonomik. Onlara ekonomat diyor. Mesela ekonomik kumpir. Hı hı. Ne diyeceksin o zaman? Ekonomik kumpir. Tabii sondaki i otomatikman inceltir o'yu. Teşekkür ederim Fahir. O inceltmesi diye bir şey var Türkçemizde. Fahir Bey'li dil dersleri. Yani ben elimden geleni yapıyorum Oktay kusura bakma. Yani e, Türkçe'mizi doğru kullanan çok rahatsızlık duyuyoruz. Pek Sen, çok benim gibi dinleyicimiz de var. Onlar evet. e, bize ulaşıyorlar. Lütfen Türkçe'mize sahip çıkın diyorlar. Biz de itiraz biz de ediyoruz. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Özel radyoların Türkçe'yi bozmasına biz de itiraz evet. ediyoruz ve buna uygun davranmamız lazım. dilimize e, sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkalım. Hepimiz sahip çıkalım. Ee, Bana şey... bundan sonra Fahir diye lütfen hitap ediniz. Fahir. <gülüyor> Dili ya dinleyicilerimiz için Fahri İkinci bir öneri olabilir. Evet. Fahir diyemeyenler için. Bir şey soracağım ya. Şimdi hayvanlarla ilgili şey geçeceğiz de. Evet. Sen Ege'den bir şey istedin mi? Nereden? Yani. Adana'dan mı? <gülüyor> Adana'dan evet. ne isteyim ya? Yani sonuçta... Bugün Adana'da çünkü... Evet bayağı yoğun ilgi alaka görecek Adanalılar Ege'den. Ee, bakalım neler yapacak, neler... Bir şey istedin mi gerçekten? Çünkü Hiç Adana'da şey çok mi? güzel böyle alışveriş yapılacak yerler var. Evet. Yani ben iki tane şey istedim. Bir ayakkabı. Adana'nın ayakkabısı meşhurdur. Bir evet. tanesi de... E biliyorsun son bizim Adana seyahatim sırasında Ketimize birer tane... Siyah şeyleri mi diyorsun? Sweatshirt, siyah, sweatshirt, siyah sweatshirt ve e, e, güzel ayak, ayakkaplar. Ayakkabı almış mıydın sen Adana'dan? Tamam Adana'dan. Ben de aldım Ege'de aldı. Aa, aa. Ona ben niye dahil olmadım? Otelde miydim ben? Durumun mu yoktu bilmiyorum biz aldık valla. Galiba sana numarası yoktu. <gülüyor> koca koca ayaklarına geldin Adana'lıları şey yaptın. Adana'lıların fix numarası 42-43 maksimum. Aa, aa, hiç hatırlamıyorum ben tamamen silmişim. Bak çok güzel hatırlıyorum o siyah sweatshirt'ü. Şeyi, ayakkabıyı hiç hatırlamıyorum. Ayak ben o zaman ayakkabı isteyeyim. Tamam ayakkabı iste. Umarım ayakkabı. Adanalılar senin ayaklarına göre bir ayakkabı üretmişlerdir. Üretmişlerdir canım. Adana çok büyüdü, gelişti. Geliştik tabii canım. Hmm. insanlar gibi hayvanlar da kolektif kararları alırlar diye başlayan bir araştırmamız Bey, var. kolektif dediniz, biraz kolektifi açar mısınız? Liderlerini seçimle iş başına getirmezler ama nerede yaşayacaklarına, nerede otlanacaklarına dair kararları Liderler grup halinde. Ve. Ha, grup halinde mi veriyorlar? Grup halinde ağrı alıyor, alıyorlar. Tam bir ileri demokrasi diyebilir miyiz hayvanlardakine? Hmm. ileri demokrasi, doğa doğadaki Mesela, demokrasi diyebiliriz. Biz onlar diyelim. Biz bir bizon sürüsüyüz. Evet. Sen de bizim bizon sürümüzün başısın ya da şöyle söyleyeyim alfa bizon. Biz onlarda alfalık var değil mi? Vardır tabii bütün hayvan. Yani Biz onlara da yuklarıma. şey diye soruyorlar mı? Aranızdan hanginiz alfa diye dışarıdan gelen birisi. <gülüyor> Onunla bir görüşme yapmamız lazım. Neyse. İlk defa öyle bir soru soruldu sevgili dinleyiciler bize. Evet, aranızdaki alfa kim diye. Bir de söyleşi sırasında. Yani söyleşi bir... esnasında. esnasında. Esnasında. Yani böyle bir hani üçümüz bir de o soruyu soran kişi olsaydı şey cevap verirdik de böyle söyleşildi başkaları da olunca, olunca alfa Alfa deyince üzerine gidemedik yani maalesef efendine. e şimdi biz 110 süresi olsak evet ve nerede otlayacağız efendim şimdi mesela Amerika'nın Buffalo kenti Buffalo'da ya da Yellowstone Parkı'ndayız Efendim orada mı otlayacağız Beriyan'da mı otlayacağız Buna nasıl karar veriyoruz Yazı tura yöntemiyle mi Yazı yöntemiyle Ya da referanduma mı gidiyoruz Gel gel şuraya gidelim falan diyor ikisi Arkadaşlar buraya gidelim mi Buradaki otlar çok daze Üçüncü oraya giderse Tamam işte oldu bitti gitti Çoğunluk karar veriyor. Liderlik, e, Liderlik surtası kurdası, diye bir şey yok. Yok. Demek ki senatoda var orada anladığım kadarıyla. Var evet. Tam bir Amerikan başkanlık sistemi başkanlık şarta gelir bu başka, konuşma. Başka zaten o haberin sonunda o ortaya çıkacak Fahir. Evet. Başkanlığın ne kadar gerekli oldu. Bal arıları ilkbaharın sonlarına doğru... Ee, Kolonilerini, yuvalarını... Bir saniye Oktay Bey demokrasi Efendim? dedik şimdi de kolonilerden bahsediyoruz. Şimdi balarılarına geçtik. Ha, okay. Ne kadar zormuş bunu okay. söylemesi. Sürü sisteminden koloni sistemine bir adım öteye geçtik. İlk sonlarına doğru kolonileri yuvaların sığmayacak kadar büyüdüğünde iki gruba ayrılır. May I have your attention please? Yes please. Ee, şimdi burada İkbar'ın sonu dendiği zaman tam olarak hangi aya denk geliyor? Zira mesela şu an için bahsedeceğim. Sana göre olursak... İkbar'ın sonu ay ayrı Ankara'ya göre ayrı. Ha, anladım. Ankara'da Bu... bir bal arısı olsanız işiniz oldukça zor. Tabii canım. Evet. Yani çok zor. Çünkü ne zaman bahar geldi diyorlar gelmiyor. Valla bir şekilde işte anlaşı anlaşıyorlarmış iki gruba ayrılıyormuş. Tamam mı? Evet. Bir kısmı Bu... az, az kullanılmış. <gülüyor> Ney? Bu ba balarısı olarak maske kullanmış, yuva olarak maske kullanmış. Yok <gülüyor> Tay Bey gıcık tuttu <gülüyor> yol olarak Ormanda iki yolla karşılaştı. Tamam Fahir yorma kendini herkes anladı. Kraliçe arı işçi arıların yarısını alarak. E, bunlar demokrasiyle yönetiliyordu ne zaman şeye geçtiler ya. Dur bir dakika bekle ya. Kraliçe arı arılarda öyle bir demokrasi durumu yok ki. İşçi arıların yarısını alarak yeni bir yer bulmak için yuvayı terk eder. İlla kraliçe olacak diye demokrasi olmayacak anlamına gelmesin Fahir. Ha, İngiltere örneği başkanlık Tabii. sistemi. Yani zaten arılarda kraliçelik sistemi e, semboliktir. Hmm, sembolik yani. Güzel benim kraliçeyim sembolik arkadaşlar demiş ama yine de yarısını almış, işçi yarısını almış. Yeni bir yer bulmak için hep yani, beraber yuvayı terk ediyorlar. %50 diyorsun. %50 şart. Tabii öyle kraliçe öyle demiş Yarısını sadece. alıyorsa %50 benim otomatikman. %50 artı kraliçe. Hatta %50 artı kraliçe diye geçer. Diğer arılarda yeni kraliçe arıyla kalıyor. Bak Çünkü diğer arı kraliçe... dedi ötekileştirme. Tabii diğer, kalan grup. Evet. Ondan sonra ayrılan grup üyeleri geçici bir yer bulup uygun yuva arayışına çıkar. Şimdi oldu? Oktay bir tane... saniye ya. Bu böyle bir fonda olmuyor bu. Tam bir belgesel kıvamındasın bence. Aha keşif çağrılar falan varmış Fahir ya. Dur ya sen eğer e, şurada bir tane bir şeye döndürelim bunu ya. Ne, ne derler ona? E, bu bir belgesel olsun ya. Değil mi? Yo bence bu hızlı hızlı gidelim. Çok güzel çünkü herkes şu anda ben. Ger ben gerçekten? merak ettim yani. Bir iki cümle daha okudum. Bak daha sonra e, ayrılan grup üyeleri geçici bir yer bulup. Ne oldu ya? Gerilimi arttırdın. Ayrılan grup üyeleri geçici bir yer bulup uygun yuva arayışına çıkarlar. Uygun yuva arıyorlar. Yakın çekim yapıyorum şu anda. Gözüne mi girdin? Şeyle. GoPro ile çekiyorum şu anda. Çek bakayım. Bak. Yakın geldim. Şu anda tam kanattan alıyorum. Ay yakından ne kadar garip görünüyor ya. Devam et Oktay, ha, belgeseldeyiz. Ya ne bileyim, arının gözüne takıldım. Daha sonra keşifçi arılar buldukları alını yaptıkları danslarla tarif ederler. Bilip, bilip, bilip, bilip, bilip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 konsensüs konsensüs. Bir saniye Oktay Bey ben burada belgesele müdahale etmek durumundayım. Konsensüs ne ya? Abi işte dans Zaten ediyorlar. Dans'ten konsensüse bir sevgi yolculuğu yani. Ne bu? Önce dans ediyorlar. Evet, sonra konsensüs. Sonra bir kısmı tamam burası çok mantıklı falan filan diye ikna oluyor. Bazıları 16 saat olunca bazıları tabii itiraz ediyor falan sonra yavaş yavaş ortak bir yerde ee, karar kılınıyor. Ama fazla destek görmeyen yerler için kampanya yürütmekten vazgeçiliyor. Kampanya. O tabi 2016 seçimlerinde Seçim kolonimizin 2016 seçimlerinde konsensüs sağlayabilirsek ne ala yoksa şu, koalisyon şart. Şu anda aman dikkat diyoruz. Hmm. Ee, biliyorsun arılarda bahar döneminde şey yazılır. Hı hı. Bildirgeler yazılır. Oktay tam bir lafonten gibisin. Ben 2015'in La Fontaine's ödülünü sana veriyorum. Hakikaten her şeyi hayvanlar üzerinden bize en güzel şekilde anlatıyoruz. Çok teşekkür ederim ya. Sağ ol. Ya danslarını bırakarak ya da e, koreografilerini daha popüler yerleri onaylayacak şekilde değiştirirler. Koreografileri de varmış. Demek ki bir koreograf var. Tabii. Bakalım bu bahar döneminde bizimkilerin koreografi hmm. Kim olacak? Şeyi, ne olacak? Ben tek koreograf. Benim aklımda bir isim var. Koreograf olarak canım. Öyle mi? Bürge Kayacan. Daha iyisini ben şu anda düşünemiyorum. Vallahi o da mantıklı tabii de bilmem ki arı dünyasında nasıl arı olur. Arı dünyasında bilmiyorum. Yine bir bürgeyle konuşalım da. <gülüyor> ne diyecek? Ya arılarda durum bu. Mesela başka pek çok daha... Ay bir hayvana daha mı geçiyorsun? Yani geçebilirim daha. Dosyamız çok kabarık Var, da yeterli hiç... gibi geldi bana. Yok yok bir tane daha hayvan verdi. Tam kafamızda netleşsin Oktay. yani. Bu makak çünkü... maymunlarını vereyim. Makak maymunları. Makak maymunlarını vereyim değil. Makak maymunlarını vereyim. Verek. <gülüyor> <gülüyor> makak maymunlarını verek mi diye sormuşum Verek Oktay ne? verek tabi ki ya sonuçta makak bu Makak maymunlarında da durum aynı Maka, Makak diyememiyoruz Oktay makak maymunu demek zorunda mıyız? Makak, makak demen lazım Mesela şey diyor muyuz yani Holstein ineği diyemek durumda değiliz yani o bir şey sonuçta markalaşmış Holstein diyoruz ha, Sadece makak mı diyorsun e, Makak diyorsun ya da mesela köpekten bahsedeceğim Rottweiland köpeği demiyoruz Rottweiland diyoruz değil mi bence Rottweiler köpeği dedi. Yine de Rottweiler çünkü bir köpek olmayabilir diye canım biliyorsunuz. <gülüyor> Yıll yıllar önce biliyorsun Mabel varken telefon görüşmem sırasında Labradoru sanan adama anlatmayan. yani Rottweiler diye de bir köpek yok da öyle demiştirsin. Rottweiler değil mi diye bir, uzunca bir sohbetim vardı. Rottweiler evet bunu 40'ta yakıyorsun. Hiç ellemiyorsun. 3 sene servis yüzü görmedi bu diye anlatsaydın. <gülüyor> sen. Endonezya'daki ormanlarda yaşayan ve meyveyle beslenen makak maymunlarında meyve ağaçlarının bulunduğu yeni alanlara... E, Endonezya'nın grubu... meyvesi ne meşhur? Endonezya'nın meyvesi... Endonezya eriği diye bir şey var. Passion fruit mü? <gülüyor> Böyle küçük küçük. Aha. Erik gibi değil ama. Aha. Erik gibi. Ee, yani tam erik gibi değil. Böyle <gülüyor> ee, biraz e, Böyle daha doldun diyorsun daha Et, küçük, Etli etli mi diyorsun Şeyden daha büyük Yanlış bir meyve vererek <gülüyor> Heyecanlı kaçırıyorum İdeden daha büyük Aman bütün keyfimi kaçırdı Leblebiden tabii ki hayli o büyük O makak maymunlarından şey yapacaksın ya Vallahi bak aklıma çok pis bir fikir geldi de Ne Bu maymunlara iğde vereceksin <gülüyor> Böyle ağzlarını büzüştüre büzüştüre. Bir iyi de vereceksin, bir de şey vereceksin. Yemez ki. Neydi bu ekşimsi kekremsi? Ayva mı? Hayır hayır. Kudretler mı ha -ha. Ne? Böyle ağzını burar ya. Ha mu mu mu. Mozağlık Alış mı? Alış değil ya o. Ney? Ya ağzını burar ya. İki tane yedim ağzımda. Limon burar. mu fayr? Tamam limon olsun nokta ya. Ağzını kekremsi bu. tadıyla böyle ağzını burar burar şey yapar. Tamam işte Türkan Sultan'ın sevdiği şey değil mi? O yani hepimiz sev seviyoruz da ne olduğunu şu anda hatırlamıyorum. O, onun yani. olsun o meyve. değil mi? Ben 2-3 tane böyle aklımda meyve var onları toplayıp götüreceğim. Öyle alış gibi. Hünnap, hünnap, hünnap, hünnap. Hünnap, hünnap, hünnap, hünnap. hünnap öyle yapmaz canım. Değil hünnap. mi? Hünnap değil mi? Hünnap değil canım. Noktalarını falan sonradan bulmuş olmama rağmen çok heyecanlandım. Dikkat ettim bilmiyorum. Fark ettim fark hünnap ettim. Hünnap mı? Hünnap mı diye. E, Valla Endonezya'da Aynı şekilde maymunlarda da yer arayışı varmış. Onlar da bir grup önceden gidiyormuş. Hı hı. Ondan sonra bu makaklar birkaç adım önde yürüyorlarmış. Ah makakları ah sonra makakları. Sonra böyle dönüp bakıyorlarmış arkadaki makaklara. Aa. Burası iyi iyi mi, oturak, i̇yi mi mı? oturak mı diye. Onlar gözlerle zaten konuşuyorlar. Ondan sonra ikna olanlar da geliyor. Yani böyle bir şey var. Demokrasi var yani hepsinde. Ee, biri bir şey teklif ediyor. Hı -hı. Diğerleri oylamayı ya da etmiyor gibi bir durum var. Anladım. Çok iyi ya sistem oy çok, çok iyi. Oy çokluğuyla, oy çokluğuyla bir karar veriliyor. Abi sistem harika bir sistem ya. Tam bize özgü. Ben sana bir Siyah çalacağım bu bugün. Aa ne güzel. Bugün vallahi çalsana. sana Gelme diye Üstüm Siyah adlı hoş bir şarkımız var onu çalalım. Çok güzel okur kursiye onu. Vallahi gönülden ve yürekten. Muşmula yani. mı diye sormuş. Doğrusu muşmulaydı vallahi Muşmula helal mı? olsun. Of. Oh teşekkür ederim. Kaliterasyon kurban olurum sana. Modern Sabahlar oh o dansava, dansava. Yeah. Ay, yorulduk Ay. ya. Vallahi yıprandık, yorulduk, ilendik ve yine dipçik gibi, fişek gibi karşınızdayız yine. Vallahi yorulduk ama açıldık. Deydi. Deydi Açıldık. Deydi. Çünkü aynısını yapmak kolay değil kolay değil şarkının başından itibaren aynı aynısını yaptı üstün bir performans gerçekten göz kamaşı, kamaştırıcı kamaş eee demiş ki twitter'dan bize yazmış Herhalde doğrusu uçmuyormuş diye evet bu ne biçim trafik demiş protokolden aşağı bu, bu ne biçim trafik bu ne biçim trafik demiş ona da mineral deniyor zaten Protokolden aşağıya Bonjour bir klibi çekeceğim az sonra demiş. Bonjour klibinde ne var ki ya? Bonjourinin öyle klipleri Trafik, var. Ya, trafikli klipleri trafikler. var. Tabii Bonjourinin klipleri var. arı yeminin öyle trafikli klipleri, klipleri var. var. Daha pek <gülüyor> çok arabaları. sanatçının öyle trafikli klipleri Tabii, var. Arabalı klipler diye geçer. Ee, ay çok güzel oldu ya. Ay bir vallahi. Şey oldu, bir abi. iyi geldi Faiz. İyi geldi. Bir kahve iyi geldi. Bir de ex rose iyi geldi. Hadi bakalım. Şimdi bakalım o zaman o Bey bakalım. süremiz kısıtlı. O zaman hemen ben müsaade edersiniz bir Sırbistan e, Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla ilgili bir gelişme var. Onu ne? Şey Sırbistan Başkanı'na uçak mı alınmış? Sırbistan Cumhurbaşkanı. Ha, Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı... Ben biliyorsun her şey bende başkanlık sistemine gittiği için cumhur atıyorum. Başkan kalıyor bende sadece. <gülüyor> Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliçi biliyorsun. Bilmem mi? Ee, geçen hafta e, Roma'ya gidecekti. E Çok yakın oradan. Ne olacak ki? Oradan Araba hemen lan. aşağıya iniverecek. Yokuş aşağı. Valla ben sana söyleyeyim 5 kuruşla benzin harcamazlardı. Tomislav Nikolic'i taşıyan uçağın geçen hafta dökülen bir kahve yüzünden düşmenin eşiğinden döndüğü ortaya çıkmış. Özel uçak. Aa şey pilot kokpitte. Valla e, Falcon 50 tipi uçak. Hiç, hiç özel duyuyorum. bir marka Devoktay. Uçak markası da veremiyoruz. Veremiyoruz tabi canım. Reklama girer. Evet özel bir e, 50 tipi uçak. Roma'ya giderken Ani'den irtifa kaybetmişti. Ondan evet. sonra sonra dün ortaya çıkmış Hayır, ki içleri nasıl çekilmiştir o irtifa kaybı sırasında <gülüyor> diye böyle bütün midesi ağzına gelmiştir Sırbistan baş, baş, Cumhurbaşkanı'na. Kafalar acaba yukarı çarpar mı ya? Kemer Aşağı bağlı düş, olmazsa. Kemer bağlı olmazsa kafalar yukarı. Yeteri kadar hızlı irtifa, yeter, kadarsan, kadar hızlı kaybederse, irtifa kaybedersen çarpar. çarpar değil evet. Valla işte e, soruşturulmuş ne oldu ne bitti falan filan diye kabine dökülen e, kahveyi silmeye çalışan yardımcı pilotun Yol açtı anlaşılmış bu durum. Kaç kere söylüyoruz kabine lütfen yiyecek ve içecekle girmeyin. Bir bizim stüdyonun kapılarında yazar bu bir, bir de, de uçak kabin. kokpitlerinde yazar. Acaba uçak şeyde pilot kabininde şey var mı arabalarda oluyor yani böyle şişe konacak, mak konacak, kupa konacak bir, böyle bir boşluk. Senin mak diyen ağzını yirin nokta Öyle bir şey var mı acaba uçak Vardır bir Vardır tabii canım orada bir sürü şey var lıp basıyorsun o flip diye açıyor kendini. E o zaman kahveyle girmeyin diye niye diyor? Kahveninle giinmayın diye canım. Ha soğuk içecek mi geçebiliyorsun sadece? Hayır soğuk sıcak değil aslında yasak yani G girme lazım Ama kaptan pilotlar da lak lak lak kahvenin hastası lak lak lak yok kahve yapın bana portakal suyu getirin onu getirin. Ne yapsınlar otobüslerdeki gibi bir şey yok ki mesela otobüste oluyorsun mesela duruyorsun en güzel yeri seni alıyorlar değil mi yolun moğol evet, arasında? Mo evet. Uçakta öyle bir havasını şey yapacak olur mu zaten ekmeğini kaptan Ekmeğini içe bir zaman yok. En güzel yerde seyahat ediyorlar ya. Ufka açık. <gülüyor> önden bakıyorsun bir onlar bakıyor önden. Biz hep yandan yandan yok kanat üstünden sağa sola bakmaktan hiç şey alamıyoruz, randıman alamıyoruz ama kaptan pilot öyle mi? Ufka açık. Yardımcı pilot Zoriç ee, bu sırada kahve dökülünce yanlışlıkla otomatik pilotu çalıştırmış. Yanlışlıkla nasıl çalışıyor? O da bir düğmeye nedir ya otomatik bir? Hiçbir şey bilmiyoruz ha uçak şeyle ilgili. Ayağa çarpmış orada. Pardon. Şey dirseğe gelince onun şeyle de Bunu karosayına diye atmış. Deymiş mi? Valla hiçbir şey Her şeye inanırım ben şu anda söylenen. Yardımcı şey yanlışlıkla e, otomatik pilotu çalıştırmış. Pilot da Hiç, demiş ki sen demiş, demiş yardımcı pilot sen demiş. demiş. O zaman demiş sen temizleyeceksin. Ha eğer ben kaptan pilotsam sana emrediyorum sen demiş onu demiş temizleyeceksin demiş. Yaklaşık 10 bin metreden aniden alçalmaya başlamış uçak. Otomatik pilot çalışır çalışmaz. Ondan sonra 3 motorundan biri devre dışı kalmış. Ee, hemen de çıkaramamışlar otomatik pilotu devreden Nasıl hemen devreye giriyor da hemen, hemen devreden, devreden çıkmıyor çıkamıyor. ya Valla bilmiyorum burada çok çelişkili ifadeler var ya ee, Pilot kontrolü tekrar ele alınca motorlar yeniden çalışmış ama Roma'ya gitmekten vazgeçmişler Sonra tekrar gerisin geriye e, Belgra'da dönmüştü. Belgra'da. Evet. Onun için utanç, utanç içinde mi dönmüştü acaba? Turak. Galiba üstlerine başlarına bayağı bir döküldü. Kıyafet değiştirmesi gerekiyordu. Ya da o irtifa kaybettiği zaman işte birileri kafasını falan çarptı oraya buraya. Şimdi Hı -hı. Roma'da hastane, e, Sırbistan masane... Sırbistan oraya... Cumhurbaşkanı ne yapmış o esnada? İşte Esnas... Geri gelmiş. Hep beraber Belgra'da gelmişler. Hayır, i̇çeride o kokpitte değil ya. Ne yapıyormuş o esnada? Yemek mi yiyormuş? O esnada yanında işte gazetecilerle konuşuyormuş. Ay içim çekildi. Ondan sonra Papa'yla görüşmesi varmış. O falan hep iptal olmuş. Hep kaçırdık geçen hafta. Ya aslında... Hep biz memleket meselelerine daldık. kanalize oluyoruz. Ondan sonra unutuyoruz. Ya galiba. bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliç'in Papa'yla görüşmesi vardı. Ne oldu acaba falan diye hiç sormadık geçen evet, hafta. Evet. Meğerse olmamış. Olmadı Zaten ya. Gerisin geriye dönmüşler. Büyük geçmiş olsun ya. Çok Vallahi geçmiş olsun evet. Lütfen biz buradan kaptan pilotlara, yardımcı pilotlara sesleniyoruz. Lütfen kokpitte yiyecek ve içecek tüketmeyelim. Tüketmeyelim Efendim. ve... Mesela çok biliyorsunuz şeyler aşırı, Atlantik aşırı uçuşlar var. Ee, işte 10 saat, 12 saat yemek yiyeceğiz, yemeyeceğiz mi? Efendim siz yiyin, gidin arka tarafta yiyin. Nasıl böyle kaptan şeylerde, otobüslerde var alt tarafa girip uyuyorlar. Alt tarafa girip dediğim e, bagajın orada bir yerleri var Bavulları ya yan tarafında. Bavulları yani. yan tarafındayız. Orası büyük mü acaba ya? Çok. Otobüsü de, de bilmiyoruz biz ya. Hakikaten oraları anca işte koltuğumuza oturuyoruz şeyimize bakıyoruz. 7 numara diyoruz, gidiyoruz, oturuyoruz. Ondan sonra ininceye kadar hiçbir ne sağımıza bakıyoruz ne, ne solumuza solumuza bak bakıyoruz. Bir kere insan bir kafasını ben tabii bunları kendime söylüyorum. Yanlış anlama fayır. Yani bir kere git bir kafanı, kafanı uzat da bir bak o adam rahat mı? Güzel yatıyor mu? Uyuyor mu? Ayakkabısıyla giriyor. Ya da uçak, içeride ayakkabısını çıkarma imkanı var mı? Uçaklarda şey yapmak oluyor. lazım. Çok da fazla yani niye mola verilmiyor? Abi yani Uçakta ne olacak? E, Yarım saat, 10 e, saatlik yol zaten e, 10 saat kalk yol, bilmem ne falan in filan. İn kalk değil de otobüslerde sıkıntı. de aynı şeyin kalk. Geçerken atıyorum mesela nereye gideceksen Roma'ya gideceksen Sırbistan yani Sırbistan'dan Roma'ya giderken çok şey değil de daha böyle şey giderken in bir orada gir uğra bir mesela Amerika ya gidiyorsan uğra bir, bir İzlanda'ya. Gir orada biraz bekledi. Biraz bekle. Orada yemeğini ye güzelce. İşte indisi kaktısı zor uçağın. İndisi kaktısı. Olur mu Oktay indisi kaktısı ya? Sen de şey gibi düşünüyorsun valla bunları. Ev gibi, gibi düşünüyorsun. Ne gibi? Sabit sıcaklıkta, sabit uçuşta şey olsun diye. iniş kalkışta çok yakıyor falan diye. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam o zaman öyle bir şey yoksa. Yani böyle o ince. O zaman ara kaçırsın. verilsin. Yani ara verilsin. Bir yarım saat mola aynı kaptan yesinler. hostesler, kaptanlar falanlar falanlar. Çok güzel olur aslında da. Hem daha az yorulurlar. Hem bir böyle yarım saat bir ayaklarını şey yap çünkü büyük uçuşlarda uzun uçuşlarda hep şey var işte Kalkın yürüyün diyorlar. Sonra uçağın içinde yürüme şey belli, alanı belli. E bir sürü yolcu var. Böyle tur atan şeye dönüyor valla. Bir spor salonuna dönüyor. Herkes bir tur atıyor bilmem neler Bence kısa uçuşlarda da bir ara olabilir. Mesela Ankara, bir sonra sizlerleyiz. Ankara İstanbul'da. Dur bir yerde. Nerede Durcan abi? Dur Bursa'da. Dur bir yerde dur ya. Dur Bursa'da yani abi. Zaten sonuç olarak altında uçak var. İstediğin her yere <gülüyor> gidersin. Evet abi yani. illa arasında olmasına gerek yok yani. Aynen ben aynı kanaatteyim. Ankara İstanbul ar arasında mesela şey oluyor. Ben işte geçen hafta daha geldim. İzmir Ankara uçağında nasıl panik... Osmanlı panik... Spor'la beraber uçtun... <gülüyor> <gülüyor> Uçuştan bahsediyorsunuz. Evet Osmanlı Spor'la beraber uçtuk. O, kadar, o anılarından hiç bahsetmiyorsun bizi. Osmanlı Spor'la uçuyorsun. Bugüne kadar kaç kişi Osmanlı Spor'la uçma şansına sahip oldu? anlaşılmasın. Futbolcular falan değil. Bütün teknik ekip falan filan. Hepsi dahil. Şeye gidiyorlardı demek ki. İzmir'e giderken. Yani ne derler? Deplasman'a gidiyorlar. Deplasman'a gidiyorlardı. Deplaşma. Gidiyorlardı büyük İzmir'de hangi takım var ya? Osmanlı Spor birincilikte değil mi? Süperlikte değil birincilikte. Süper yani süperlikte değil mi? Yok değil. O Maalesef. Birincilikten bir takım vardır İzmir'de de. Yani mesela orada ben görüyorum. O siteslerin şeylerin eli ayağına dolanıyor. O şeyi servisimizi yapacağız. Hemen inişe geçmeden önce çöpleri toplayacağız. Tıkıştırıyorlar falan ağzını. Yani onlara da yazık. Onlar da bir rahat eder. E, yani yastık getirsin. İşte battaniye getirsin. Işte o kadar hızlı ihtiyacı de, Şey mideye zarar zaten. Tabii mideye zarar. Onu yani yemek olayını başka bir şey. Başka Ankara İzmir'e mi gideceksin? Git Antalya'ya. Git aşağıdan çık yukarıdan. Yarım tekrar. saat bir orada mola ver. Ha, bitti, Ondan bitti. sonra tekrar git İzmir'e. İzmir e Ondan sonra güzel tahinli piyazını yersin. Ondan sonra da devam edersin abi. Demek ki ne sadece uzun uçuşlarda değil kısa uçak yolculuklarında da, da gerekiyor. Bir şey gerekiyor yani. Bir şey soracağım hoca bu Bruno Mars'ın bir şarkısı var diye sürekli en son tırıp tırıp tırıp. Ay boşver Bruno Mars'ın yapcan ya. Onun çalısım vardı. Uptown Funk mı diyorsun? Uptown Funk ne güzel dedin ya. Ya boşver onu. Şeylerde bir Almanca bir şey çalsana faahir. Almanca bir şey mi? Ha. Ne yazayım buraya Almanca bir şey? Almanca bir şey. Şey çalsana. Falko çalayım sana. Yok, Falko değil ya. Ne çalsın? Ee, Luftballons. Luftballons kaçtı ya. 98 miydi? 88 miydi? 89 muydu? Luftballons. 99. Kadının adı mı Luft? Hayır, kadın adı Nena. Ya da grubun adı Nena. Nena diyor. Nena yaz bakayım. Ama Almancası bir de onun İngilizcesi var. Acaba Almancası bulabileceğim mi? <Gülüyor> Luftballons. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ha 99 Luftballons diye geçer. Evet. Ah sen Oktayın Can'ı çok çekti sevgili dinleyiciler. İnşallah Almancasıdır <Gülüyor> o. İnşallah diyoruz. Hadi bakalım inşallah diyoruz. İnşallah. Maşallah da bir programda devam ettiriyoruz sevgili. Bir onu çalalım. X-Rose'dan sonra yeteri kadar konuştuk çünkü değil mi? Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Yeah. Sus lan Sus, Sus. Sus be Oktay öyle demez sanatçı bunlar vallahi. Susar mısınız beyefendi Nasıl hemen dinledi Tatlı dille söylediğin zaman her şey oluyor Oktay Üslup Üslup Üslup Fahir ben bilmiyorum. Yani izlemediğim için diyorum. Evet Üslup ve üslupsuzluk Survivalent'ı izlemediğiniz için aşk olsun size güçlü hmm. tartışmaları daha devam edeceği benzer 853 oldu Bu arada saatimiz Oktay Bey kapatıyoruz ona göre dur kapatmadan kapatmadan bir, şey bir şeyler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum bilmiyorum ee, Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum robotlarla ilgili bir e, şey yapalım Ne yapalım hmm. bir gelişme var onu verelim ver olur mu ver Verelim. Japonya'da ilk bakışta insandan ayırt edilmesi zor görünen bir robot herhalde bir robotun en iyi reklam Evet. Şey, yani insanı bu, değil mi? daha önce hiç bu kadar benzeyen bir robot yapılmamıştı. Japonya'nın başkenti e, Tokyo'daki bir mağazada resepsiyon görevlisi olarak işe başladı. Ne kadar güzel ya. Ama nasıl bir bakıyorlar burada bir fotoğraflar ya var Ya ben galiba Japonya'nın hastası oldum ya bu e, şeyleri görünce bilmiyorum. E, şimdi bisiklet... Çiçekleri mi? Yok ya o da değil. Bisiklet parkları var bir de Japonya'da park sıkıntısı olduğu için. Böyle kabin gibi bir şeye geliyorsun bisikletinin böyle ne derler manyetik bir kartın var onu okutuyorsun bisikletini içeri bir bisikletin gireceği kadar o bisikleti alıyor aşağıda böyle tünel gibi bir yerde bir enteresan bir şekilde depolama şeyleri var. Park sistemi mi? Park hasta sistemi hastası yani? oldum. Valla gördüm şey diyor. Bu, bu Bunlar insan olamaz diye. Ya Fahir ben vallahi sana ne ilgili zamandır ilgili... söylüyorum Mikyamı Oktay diye de inanmıyorsun bana. Valla içimdeki Japon şahlandı öyle söyleyeyim ya. sana. Hepimizin içinde bir Japon var. Şahlandıysa ben sana bir iki kitap getireyim. Japonlarla ilgili. Japon, Japonlarla ilgili çok güzel kitaplar ben var. Ben gideceğim bugün elçiliğe. Japon Büyükelçiliğine atlayacağım bahçesine. Ben de diyeceğim sizden oldum. Alın beni diyeceğim. Yani sen yine bahçeden atlama da ne olur ne olmaz. Zamanında Çünkü bir Çünkü Jap tane... Japon'un siniri de şey olur biliyorsun. Yaman olur. Yaman olur. Yani o yüzden kapıdan sen bence yani bana kapıyı soracak Kapıyı çalar sorarım. Kapıyı ben sizden olabilir sor. miyim diye sorarım. İstersen ben de geleyim diyeceğim ama o Japon ya Büyükelçiliğinden bizim dükkana gelen o misafirlerimizi görürse falan beni. Doğru. Meczuplar geldi diyebilirim. Ben bir onlara bir sözüm vardı o sözümü hatırlatırlarsa bir şey verecektim onlara. Ne o ya? ya bir annen bir şey rica etmişlerdi ben veririm falan demiştim. Aa, niye hiç söylemiyorsun? Vallahi bilmiyorum ya. Olur, yani şey şu anda mahcubum. Hadi yani ya. Ee, o şey, zaman onu onlar al git işte. Mahcubiyet olduğu zaman onlar da böyle bir şey oluyor ya. Harekili yapmak zorundasın. Yani bir şekilde o, o yüzden tam böyle şeyde olamıyorum yani. Yaparsam kesin kabul ederler gibi geliyor. Vallahi şimdi zaten kendi gündemleri var. Evet. Bu robot hakikaten baya ilgi çekmiş. İsmi var robotun, önce onu söyleyeyim robot robot diyoruz ama yani bu ne, robot Mikiyamo ayrı, ne? öteki robot ayrı. Mikiyamo Aiko Chihira diyormuş o robot. Hem müşterileri karşılamakla sorumlu hem Hoş de geldiniz onlara mağazadaki promosyonlarla ilgili bilgi verecekmiş. Ay ne kadar güzel. Ve etmeyeceği tek bir laf var. Küfür. Zaten tek kişiyim yetişemiyorum Yetişemiyoruz efendim. Yetişemiyoruz. Öyle bir şey yok robot evet, dünyasında. Robot dünyasında değil Japonlarda da küfür yok. İki yıldır mağazanın resepsiyonunda çalışan Miyo Sakai... İki o. E, Baya iyi. Hayır o Mio Sakai. Ha, o robot, robot değil. Robot Ayiko. Anladım. Ee, Mio yeni mesai arkadaşını biraz durgun diye netelemiş. <gülüyor> ne yapsın yani? Çünkü ama biraz durgun. Ne i̇yi desin? de sohbeti hiç çekinmeyip aynı şeyler. Bence Mio'ya daha çok ilgi gösterilmesi lazım bugünlerde. Efendim televizyonlarda büyük indirimimiz var. Düşünür müsünüz? HD e, kalitesiyle hizmetinizdeyiz. Bir de maaş veriyorlar mı acaba robotlar? Maaş Robota mayaşı ne yapacak? Robota mayaş. Ne, ne olacak? Ne olacak? Ee... Çalıştıracaklar. Çalıştıracaklar. İşini yapacak. Ondan sonra kapatacaklar mı? Ondan sonra robotlar niye sinirli? E, sinirli olur tabii. Parasını vermiyorsun adamın. Emekçi robot değil mi sonuç olarak? Bu şekilde vereceğim bunun hakkını. Hmm. Robot işçi çalıştırıyorlar diye ben buradan e, şeye ne derler ona Japonya Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığında şikayette bulunuyorum. Şikayette bulunma faire. Şikayette, şikayette bulunursun harekiri yapar bir şey olur. Doğru. Ama abi bu Japonlara da hiçbir şey söylenmeye gelmiyor. Harekiriye gider. İma bile etmeyeceksin Yima. ya bırak söylemeyin. Vallahi bile ya. Stres oldum ben stres oldum. Bıraksan onlar kendi şey yapar zaten. Tamam. Hasta siz bu arada Japonların onda da bir kez daha söyleyelim. Abi, evet şöyle bir bakışları var. Onu da ben göstereyim sana. Faire. Son yani, bakış mı? Son, son bakışta değil ya. Yani dur şey yapamadım. Gösteremedim de. Yani e, duruyor robot. Hı hı. Böyle gelmiş müşteriler. Bütün müşteriler ona bakıyor böyle neşeyle. Ay ne kadar güzel ya. Vallahi ya Hadi bir, Oktay Demirci seni Japonya'ya gönderelim artık Hadi ya. Vallahi göndersene Fahir ya. Gezip gördüklerini, yiyip içtiklerini bize güzelce mi anlatmanı istiyoruz? Kyoto başta olmak üzere. Uzun uzun anlatırım sana. Uzun uzun. Hiçbir şeyi at, atlamadan, hiçbir detayı atlamadan bize güzelce anlatmanı istiyorum. Benim Japonca'm var biliyorsun. Ya bilmem mi Oktay ya. Seni Jap Türkiye'ye Japonca'yı ilk sen getirdin ya. Neyse o zaman ben... O güzel ilk başta ben... anlaşılmadı. <gülüyor> Ve zamanla zamanla anlaşılacak. Ben şöyle bir şeyle kapatayım bu saati. Güzel bir hoşçakal dileyelim. Ne tamam. istersin sana? Burada da bu arkadaşları çoğunu tanımıyorum ya. Tanımadığım arkadaşlardan birinin şarkısını şarkısını Hadi Bon Jovi çalacağım. çal. Bon Jovi mi istiyorsun? Hadi Bon Jovi çal. Bak o arkadaşı tanıyorum mesela. Tanıyorsundur. Ne istersin Bon Jovi'den? John Bon Jovi. Ne istersin Bon Jovi'den? Ee, Zeynep Hanım demiş ki eee Paradise City e, Zahidemle yarışır uzunluktaymıştı demiş. Evet. İstersen o... Paradise City çalalım. Bon Jovi'den mi? Bon Jovi'den. Bon Jovi'den Paradise City olmaz Paradise ya. Paradise City olmaz. Aa bir şey şarkılar. Keep the Fate çalalım mı? Hmm. mı Keep the Fate mi? Keep the faith. Hadi Keep the faith. Keep the faith. O zaman Keep the faith çalıyoruz sevgili Uşarka dinleyiciler. Şarkı hangisiymiş? Dur bakayım. Bakayım. Ha it's My Life'ı göndermiş. Tamam. Tamam ben hadi. De para Paradox diye mi söyledi? Hadi o zaman hadi. ne dinliyoruz yani? Veda şarkımız. Veda şarkımız Vedalar Asla Tükenmez diyor Bon Jovi <gülüyor> Keep the faith. Bu akşam bu arada şeyi de hatırlatalım dinleyicilerimize. Ney? Bu akşam e, TNT Okul'da bir programa konuk oluyoruz bir, biz. Evet, iyi orta gol getirir. İyi orta gol getirir. Saat 22'de. Eğer bir değişiklik olmazsa Twitter'dan da tekrar duyururuz. Yoğurta gol getirir programı bir futbol programı. Peki biz futbol mu konuşuyoruz? Bilmiyoruz, bilmiyoruz efendim. Bilmiyoruz efendim. Bir şeyler konuşuyoruz ama de konuştuğumuzu biz de bilmiyoruz. O yüzden aman dikkat ee, Akşam vakti olan isteyen izlesin buyursun efendim gelsin diyoruz. Ve sözü Bonjuvi'ye devrediyoruz. Bakalım o kime devredecek? Tahmin ediyoruz Fulvi'ye devredeceğiz. Bir mükemmel bir gün olacak.